İnsaniyet ne demektir? Her şeyin bir zıddı olduğu gibi, yani akın zıddı karadır, erkeğin karşıtı kadındır, altın karşıtı üsttür. İnsaniyetin karşıt manası da vahşettir. Yani biz insanlar ya Adem olacağız, insan olacağız veya vahşi kalacağız. Ortada kalmak söz konusu değil. Normal bir hayvan türü gibi yaşarız diyemeyiz. Mutlak bir vahşete gireriz ve insanı insan kılan yine başa döndük, Kelimeler ve kavramlardır. Dindir, ibadettir, adalettir, kanundur, hukuktur, manevi yükseliştir, zikirdir, ezandır, namazdır. Bütün bunlar bizim insan olabilmemiz için, medeni olabilmemiz için vazgeçilmez nüktelerdir. Temel noktalardır. İnsaniyetten bazıları da şöyle anlıyor. Bir dini hayat var, bir de insani hayat var. O eskidendi, çocukluk dönemindeydi. Artık yaşanılmıyor. İnsanlık bir dönemde alışkanlık hakikatiyle, yani bilgiyle, konuşmayla, bazı temel prensiplerle idare etmiş, din olmadan. Ki Kur'an bu hakikati Adem'e kelimeler öğrettik diyerek izah ediyor. Fakat şimdiki zamanda insan artık insanlık ve olgunluk yaşına geldiği için çocukluk dönemine geri dönemez. Döndüğü zaman hepten vahşete düşer. Kaldı ki Amerikalılar bunu sosyolojik olarak tespit etmişler. Mad Max isimli filmler buna çok ciddi bir örnek olarak gösterilebilir. Bu kelimeleri bilen, bu kelimeleri yaşayan, bu kelimeleri hisseden, mana alemine açılan, gayb alemine açılan, kalbi duygularını geliştiren ve hayatını kanun ve namus ve iman çerçevesi içinde düzenleyen insan, insandır. Yoksa insan vahşi olur, bir canavar olur gider.